Elhamdülillahi rabbil alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ehsanin ila yvmiddin Ama bat bugün 14 Nisan 2012 Cumartesi Ehli Sünnette Melekler serisi derslerimizin ikinci dersi. Evet kardeşler biz ilk derste melekler hakkında bazı malumatlar bilgiler vermiştik. Inşallah kaldığımız yerden malumatlara devam ediyoruz. Şimdi meleklerin yaratılışlarının büyüklüğü ile alakalı. Meleklerin yaratılışlarının büyüklüğü. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki: Ya eyyuhellezine amenu qu anfusakum ve ehlikum naran. Vekuduhannasu vel hijaratu aleyha malaiketun ghilazun sidadun la ya'sunu وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ey iman edenler! Yakıtı insanlarla taşlar olan o ateşten nefislerinizi ve ailelerinizi koruyunuz. Onun üzerinde görevli, bakın lafza dikkat edin konumuzla alakalı, onun üzerinde görevli, iri yarı, sert tabiatlı melekler vardır. Bunlar kendilerine verdiği emirlerde Allah'a asla isyan etmezler. Ne emir olunurlarsa onu ne yaparlar? Onu yaparlar. Şimdi bu ayet bize gösteriyor ki kardeşler meleklerin yaratılış itibariyle tabir sahihse e, içerisinde bulunmuş oldukları beden çok büyük. O yüzden Allah subhanahu ve teala bunları iri yarı e, bizim Türkçe tabirle ki buna daha, e, tabir sahihse daha güzel bir mana verebiliriz. Yani iri yarının dışında. Türkçemize daha uygun bir mana verebiliriz. Ama Allah subhanehu ve teala buna iri yarı olarak biz bunu Türkçe'ye çeviriyoruz. E, Vazfını vermiştir bu ayette. Bu da bu ayette gösteriyor ki meleklerin hakikaten yaratılışları çok fazla büyük ki birazdan buna özellikle değineceğiz. Bu meselede kardeşler iki meleğin azametinden bahsetmemiz yeterli olacak inşallah. İki melekten bahsedeceğiz. Bunların yaratılışlarının ne kadar büyük olduğunu anlatacağız. Bu da tabir sahihse diğer melekleri kıyaslamamızda bizim için bir e, ipucu olacaktır. Şimdi birinci örneğimiz meleklerle alakalı. Birinci örneğimiz Cibril Aleyhisselam'ın, Cibril Aleyhisselam'ın ki biz burada Türk, Türkiye'de daha çok Cebrail diyoruz. İkisi de sahih, ikisi de doğru, mümkün. Cibril Aleyhisselam'ın azameti. Birincisi Cibril Aleyhisselam'ın azameti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşler Cibril Aleyhisselam'ı, Asıl sureti üzerinde iki defa görmüştür. Bakın Cibril aleyhisselamı kendi sureti, asıl yaratıldığı sureti üzerine üzerinde iki defa görmüştür. Her ikisi de Allah Azze ve Celle'nin kelamında yani Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır kardeşler. Bakın birincisi Tekvir suresinde, ikincisi de Necm suresinde. Tekvir suresindeki ayette Allah subhanahu ve Teala Cibril aleyhisselam hakkında buyuruyor ki, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُّبِينَ Andolsun ki, onu apaçık ufukta görmüştür. Yani Peygamber Cibril'i apaçık ufukta görmüştür. Bu birinci ayet, delil. İkinci ayet, Necm suresinde dedik. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى Andolsun ki, onu diğer bir inişinde de görmüştü. سِدْرَةُ yanında, Cennetül Mevâ onun yanındadır diyor. İşte bu iki ayet, Tekvir suresindeki ve Necm suresindeki ayetler işaret ediyor ki aleyhisselatu vesselam, Cibril aleyhisselamı kendi yaratıldığı surette iki defa görmüştür. İki defa görmüştür. Müslim'deki hadiste kardeşler, Ayşe radıyallahu anha bu ayetler hakkında diyor ki, bakın bu ayetler hakkında diyor ki, şimdi dikkat edecek olursak, Öncelikle Ayşe radıyallahu anh'ın sözüne geçmeden önce, bakın onu görmüştür diyor. Tabir sahihse tam olarak burada cibril olduğu anlaşılmıyor. Bir cihetten öyle diyelim. Neden? Çünkü onu görmüştür diyor. Bakın peygamber onu görmüştür. İyi de o kim? O zaman tabir sahihse ayet biraz kapalı kalıyor bize. Ama Müslim'deki hadiste ki biz biliyoruz sünnet hadisler Kur'an'ın açıklamasıdır. O yüzden sadece Kur'an'la yetinmek hadis inkarcılarının dalaletine işarettir. Ki burada da buna bir pay vardır. Diyoruz ki Müslim'deki hadiste onu bir onu diğer bir inişinde görmüştü. Onu dediği lafzu kapalı dedik. Müslim'deki hadiste Ayşe radıyallahu an bu ayetler hakkında diyor ki: "Ene evvelu hazihi'l ümmeti sa'ale an zalik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Bu ümmet içerisinde bunu ilk soran, Resulullah'a ilk soran kimseyim. Fekale, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki, Ayşe radiyallahu aleyhi ve sellem soruyor bu ayeti, bunun üzerine aleyhissalatu vesselam diyor ki, innema huve Cibrilu lem erahu ala suretihilleti hulika aleyha gayra hateynil merrateyn buyurdu ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radiyallahu aleyhi bu sorusu üzerine, bu ayet hakkında sorusu üzerine, O cibrildir. Onu yaratılmış olduğu suret üzere bu iki kereden başka görmedim diyor. Sonra devamen diyor ki Resulullah رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًا اِذَّمُوا حَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ Semadan inerken gördüm onu. Hılkatinin <gülüyor> yani yaratılışının büyüklüğü sema ile arz arasını örtmüştü diyor. Bakın dikkat edin. Sema ile arz arasını örtmüştü. Şimdi biz bu hadisten ne anlıyoruz? Allah iki şey anlıyoruz. Birincisi Allah Azze ve Celle Resulullah onu görmüştü diyor. Onun kim olduğunu anladık. Kimmiş o Cibril Aleyhisselam. İkinci ne olarak anladık? Cibril Aleyhisselam'ın yaratılışının ne kadar büyük olduğunu anladık. O yüzden Resulullah Aleyhisselam diyor ki onu sena, semadan inerken gördüm. Yaratılışının büyüklüğü sema ile arz arasını örtmüştü diyor. Yine Bukhari'deki hadiste Abdullah ibn Mesut radiyallahu anh Diyor ki Enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem Ra'a Cibril'e Lehu sittemieti cinah Lehu sittumieti cenahin Diyor ki Muhakkak ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'i 600 kanatlı olarak görmüştür. 600 Kanatlı olarak görmüştür. Bu da Cebrail Aleyhisselam'ın yaratılışının ne kadar büyük olduğunu net bir şekilde göstermekte. Aynı şekilde İbni Mesud Radıyallahu Anh diyor ki: "Laqad ra'a min ayati Rabbihi'l kubra, min ayati Rabbihi'l kubra." Andolsun o yani Muhammed Rabb'inin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördüğü ayeti hakkında diyor ki: "Ra'a rafan ahdar kad sadda al ufuqa." Diyor ki, Hazreti Peygamber ufuku kaplayan yeşil ipek gördü diyor. Bakın şimdi kardeşler, dikkat edin. Az önceki rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cibrili gördüğü var. Doğru mu? Nasıl görüyor cibrili? Sema ile, bakın buraya çok dikkat edin. Sema ile yer arasını kaplamış bir şekilde görüyor. Ancak Resulullah görüyor ve... Bu rivayete baktığımızda İbn-i Mesut'un rivayetine baktığımızda diyor ki Hazreti Peygamber ufuku kaplayan yeşil ipek gördü. Bunu hangi ayet için söylüyor biliyor musunuz? Hani az önce biz bir ayet okuduk ya peygamber onu diğer bir inişinde görmüştü. Diğer bin inişinde görmüştü konusunu bakın meselesini. Bir sahabe nasıl açıklıyor? Diyor ki o cibrili görmüştür diye açıklıyor. İbni Mesud nasıl açıklıyor? Bu rivayette o ayeti yeşil bir ipek görmüştür şeklinde açıklıyor. Şimdi bakıyoruz sanki tabir sahi ise iki rivayet arasında bir çelişki söz konusu. Buraya kadar anladık mı sorun noktasını? Şimdi ayette diyor ki: "Laqad ra'a min Rabbihi'l kubra." Muakkak ki o Rabbinin büyük ayetlerinden görmüştü. Şimdi bu ve buna benzer ayetleri açıklarken Naslar'a baktığımızda bazı Naslar diyor ki o Cibril'di görülen. Yani peygamberin gördüğü o ayette bahsedilen görülen kimse Cibril. Bunu bazı sahabeler bu şekilde açıklıyor. Ancak İbni Mesud radıyallahu anh'a baktığımızda diyor ki Hazreti Peygamber ufuku kaplayan yeşil bir ipek gördü. O zaman bir rivayette görülen Cibril diğer bir rivayette görülen ise ipek Şimdi bu rivayet sanki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cibrili gördüğünü ifade eden diğer delillerle çelişmekte gibi görünüyor. Zahiren baktığımızda. Ancak muhakkik ilim ehli alim kimselerin de çok açık ve net bir şekilde ortaya koymuş oldukları üzere bunun arasında uzaktan ve yakından hiçbir çelişki yoktur. Neden? Neden? Çünkü bu rivayetten kardeşler, bakın neydi rivayet? Hz. Peygamber ufuku kaplayan yeşil bir ipek gördü. Bu rivayetten neyin kastedildiğini başka bir hadis açıklamakta. Nesey ve Hakim'in Abdurrahman İbni Yezid kanalıyla Abdullah İbni Mesud'dan naklettiği şu rivayet açık bir şekilde çelişki gibi görülen bu durumu ortadan kaldırmaktadır. Neden? Rivayette diyor ki bakın Nesey'deki rivayette. Ebsara Nebiyyullahi sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'e aleyhisselam ala rafrafin kad mele'e ma beynes semai vel ard Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'i yer ile göğün arasını kaplayan bakın dikkat et yer ile göğün arasını kaplayan bir ipek örtünün üzerinde gördü diyor anladık mı? şimdi bir rivayet vardı? Görülen Cibril'di. Bir rivayet vardı. Görülen ise yeşil bir ipekti. Ancak bir sahabe hadisin bir kısmını söylüyor tabir sahise. Diğeri diğer kısmını söylüyor. İşte bu rivayet bizim en son söylediğimiz rivayette de her ikisi mevcut. Durum böyle olunca demek ki hem ortada görülen bir ipek var. Hem de görülen ne var? Cibril aleyhisselam var. Demek ki ikisi de görülüyor. O yüzden bir sahabe görülenlerin bir tanesinden bahsediyor. Diğeri de diğerinden bahsediyor. Sen bunu çelişki zannediyorsun. Neden? Çünkü bu rivayetten habersizsin. Ama bu rivayeti de anladığın zaman, bu rivayeti de gördüğün zaman ikisi arasındaki çelişkiymiş gibi görülen şey ortadan ne yapıyor? Kalkıyor. Nedir rivayetimiz? Diyor ki Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'e Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'i Yer ile göğün arasını kaplayan bir ipek örtünün üzerinde görüyor. Demek ki ortada hem görülen bir ipek var hem de cibril var. Ama cibril nasıl görünüyor? İpeğin üzerinde görülüyor. Anladık mı kardeşler? Evet. Dolayısıyla burada herhangi bir sorun yok. Bakın biz her zaman söylüyoruz. Eğer kitabın bir kısmını alıp bir kısmını terk edersen Allah Azze ve Celle buna... Dolaylı yönden küfür ismini veriyor. O yüzden ehli sünnette kaidedir. Bir meseleyi anlamak için alimler ne yapar? O mesele etrafındaki bütün gelen delilleri Kur'an ve sünnetten nasları bir araya getirir. Ondan sonra hükmü çıkarır. Eğer sadece ayetin bir kısmını alırsan, Birçok sorunla karşı karşıya kalırsın. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Bakın Allah Azze ve Celle buyuruyor ki namaz kılanların vay haline. Bunu her zaman söylüyoruz bu örneği. Buna benzer onlarca örnek var. Şimdi namaz kılanların vay haline sadece bu ayeti alıp biz ortaya koyarsak hepimizin zin namazı terk etmesi gerekir. Namazı bırakmamız gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki namaz kılanların vay haline. O zaman namaz kılmamamız gerekir. Ama ayeti devam ettirdiğimizde o namaz kılanların vay haline kelimesinden, cümlesinden kastın ne olduğunu anlarız. Ne diyor ayetin devamında? Namaz kılanların vay haline onlar ki namazları içerisinde gaflettedirler. Demek ki namazları içerisinde gaflette olanların vay haline demekmiş. Namaz kılanların değilmiş ayeti devam ettirdiğin zaman. Anladık mı? Bu örneği niçin verdim? Şundan dolayı verdim. Sen sadece bir tane hadisi cımbızlamasına çekersen veya bir tane ayeti cımbızlamasına çekersen ondan sonra ayet vaizleri birbiriyle çelişkili gibi zannedersin, iki ayeti birbiriyle çelişkili gibi zannedersin, iki hadisi birbiriyle çelişkili gibi zannedersin. Ondan sonra ya dinden çıkarsın ya da işte dalalet ehli olan hadis inkarcıları gibi işte bu iki hadis birbirine ters demek ki hadisler sorumlu. sadece Kur'an'ı ele alalım diye dalalete düşersin vesaire birçok birçok problemle karşı karşıya kalırsın. O yüzden biz diyoruz ki rivayetlerin arasını cem ettiğimizde. Yani ne? Bu meseleyle alakalı rivayetleri topladığımızda arada hiçbir sorun olmadığını açık ve net bir şekilde görüyoruz. Meseleyi başından kısaca toparlıyorum. Allah Kur'an'da buyuruyor ki O, Muhammed onu gördü. O kim? Hadislere dönüyoruz. Ayette yok onun ne olduğu diyelim. Hadislere dönüyoruz. Bakıyoruz bir hadiste Cibril olduğu anlaşılıyor. Ama başka sahabe onun ipeği gördüğünü bahsediyor. Bir başka daha hadiseyle aldığımızda görülen hem ipek hem de cibril olduğu anlaşılıyor. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cibrili ipek üzerinde görmüş sorun çözüldü. Bu kadar basit. Anladık mı kardeşler? Buraya kadar herhangi bir işgal var mı? Var mı buraya kadar bir sorun? Allah'a izni mesut'ten İlk gelen rivayet Cibril'i 600 kanadıyla görmüştür. Evet. Sonra tekrar aynı sahabeden yeşil ipek gördü. Sonra evet. tekrar yeşil ipek ve üzerinde gördü. Evet. Üçü de aynı evet İkisi de aynı Üçü de aynı meseleden bahsediyor. Üçü de aynı sahabeden evet. geliyor. Baktığınızda meseleye yani burada olayın cem noktasını yakalayacağız. İstedilen noktasını yakalayacağız. Tamam. Yani aralarında herhangi bir çelişkinin olmadığı bilakis tam tersine, bakın tam tersine diyorum, birbirlerini teyit ettiğini görüyoruz. Tamam kardeşler. Tamam. Allah'a. Evet. Tamam. Ama dikkat edin bakın e, zihninizi konudan koparmayın. Şu anda bizim konumuz meleklerin yaratılışının ne kadar büyük olduğuyla alakalı. Sadece biz çelişkili gibi görülen bir e, sorunu ortadan kaldırmak için Bu meseleyi anlattık. Zihniniz bakın meseleyle alakalı zihniniz meleklerin yaratılışının ne kadar büyük olduğuyla alakalı kalmaya devam etsin. Zihniniz oraya takılsın. Tamam? Yani meseleden kopmasın zihniniz. Evet. Yine bakın kardeşler, Müsned'deki bir rivayette Abdullah İbn Mesud'dan gelen diğer bir rivayette diyor ki: Ra asurullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'e fi suretihi ve lehu 600 cenah. Kullu cenah minha kad sadda al-ufuqa. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'i kendisinin 600 kanadı olduğu halde gördü. Ve kanatlarının her biri, bakın dikkat edin, her biri ufku sarmış durumdaydı. Yesqutu min cenahihi Ettehavilu minel yakuti. Ve kanatlarından rengarenk yakutlar dökülüyordu. Bakın kanatlarından rengarenk yakutlar dökülüyordu. Resulullah cibri görüyor 600 kanat. Ve bu kanatlardan rengarenk yakutlar dökülüyor Ve her bir kanat ufru sarmış durumda. Bu da, burada birçok işaret var. Birincisi, Meleklerin ne kadar, yaratılışların ne kadar azametli olduğu. İkincisi, yaratılışlarının ne kadar güzel olduğu. Bakın kanatlarından ne? Rengarenk yakutlar dökülüyor. Müsnetteki rivayette kardeşler. İbni Kesir radıyallahu anh e, rahimahullah da Elbidaye ve ennihaye adlı eserde bu rivayet için senedi ceyyiddir diyor. İsnâduhu ceyyidun diyor. Senedi Ceyyittir diyor bu rivayetin, bu rivayet hakkında kardeşler. Şimdi bakın, biz şöyle bir başlık atmıştık. Demiştik ki, dikkat edin şimdi buraya, şöyle bir başlık atmıştık. Demiştik ki, meleklerin yaratılışları çok büyük ve ben size iki melekten örnek vereceğim ve bununla yetineceğiz. Birinci melek kimdi? Örnek verdik, Cibril aleyhisselamdı. Doğru mu? Cibril Aleyhisselam'ın yaratılışının ne kadar azametli olduğuna dair deliller getirdik Kur'an ve sünnetten. Ve çelişkili gibi görülen bir meseleyi de ele aldık, çelişkili olmadığını da izah ettik. Şimdi geldik ikinci meleğe. Buna çok dikkat edeceksiniz ama. Bakın ikinci örneğimiz meleklerden arşı taşıyan meleklerin azametiyle alakalı. İkinci örneğimiz hangi meleklermiş? Arşı taşıyan melekler biliyorsunuz Allah Azze ve Celle meleklere görev vermiştir. Kimleri kabirle sorumlu, kimleri cehennemle sorumlu, kimleri e ecilleri, sevapları saymakla sorumlu. Kimileri de işte arşı taşımakla sorumlu vesaire Bakın şimdi kardeşler. İkinci örneğimiz arşı taşıyan meleklerin azameti. Ebu Davud'un Cabir İbnu Abdillah'tan yaptığı rivayette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki. Udine li. En uhaddise an melekin min melaiketillahi min hameletil ars. Bana ars'i taşøyan Allah'ın meleklerinden birinden bahsetmeme izin verildi. Resulullah diyor ki bana izin verildi. Neden izin verildi? Allah'ın meleklerinden birisinin hakkında bahsetmeme izin verildi. Ben şimdi size Allah'ın meleklerinden bir melek anlatacağım diyor. Sonra devamen diyor ki Ama Bu melek de diyor, arşı taşıyan meleklerden birisi. Nasılmış o melek? Bakın devam diyor ki: "İnne ma beyne shahmeti udunihi ila aatiqihi masiratu 700 amin." Muhakkak ki o meleklerden birinin kulak memesi ile omuzu arası 700 yıllık mesafe kadardır. Kulak memesi ile Bir meleğin, arşı taşıyan meleğin kulak memesiyle omuzu arası 700 yıllık mesafe kadardır. Siz varın düşünün bunun ne kadar azametli olduğunu kardeşler. Ancak ben burada meseleyi siyakından koparıp önemli gördüğüm bir hususa değinmek istiyorum. Bakın kardeşler şimdi biz ehli i sünnet vel cemaat olarak Allah subhanehu ve teala'nın arşın üzerinde olduğuna inanıyoruz. Dikkat edin bakın. Arşının üzerinde olduğuna inanıyoruz. Şimdi düşünün ki arş ne kadar azim, büyük bir varlık ki onu taşıyan melekler var. 8 tane melek var arşı taşıyan. Ve bunlardan bir tanesinin kulak memesiyle omuzu arası 700 senelik mesafe kadar. O 700 senelik mesafeyi Resulullah'ın durumuna göre düşünün. Resulullah'ın zamanına göre düşünün. Bir de deve üzerine bindiğiniz 700 sene gidiyorsunuz. Ne kadar mesafe kat ederseniz işte o mesafe bir meleğin kulak memesiyle omuzunun arasında olan mesafe kadardır. Ve bunun gibi 8 tane melek arşı taşıyor. Arşın ne kadar büyük olduğunu düşünün. Şimdi Size bir yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Bundan e, birkaç sene önce birisiyle e, Allah subhanehu ve teala'nın arşın üzerinde olup olmadığı hakkında yaptığım bir konuşmada, bir münazara da e, şöyle bir şey yaptı bu kişi. Eliyle duvara bir yuvarlak çizdi. Bana dedi ki Düşünün şimdi bakın olayı yakalayın. Bana dedi ki Sen Allah yukarıdadır diyorsan, harita mantığıyla bakıyor şimdi dünyaya. İşte Amerika bu tarafta, Amerika'ya göre üst bu tarafta oluyor. Türkiye bu tarafta, Türkiye'ye göre üst bu, bu tarafta oluyor. Fransa başka tarafta, Fransa'nın üstü farklı yerde. Japonya'nın üstü farklı yerde, Çin'in üstü farklı yerde diyor. Üst nasıl oluyor diyor o zaman, nerenin üstü? Amerika'nın üstü mü, Allah Amerika'nın üst tarafına mı denk geliyor? Çin'in üst tarafına mı denk geliyor? Şimdi bu adam aslında müşebbihi olmuş farkında değil. Yani kendi zihninde teşbihe gitmiş bu adam. Farkında değil. Bakın şimdi kardeşler. Bu örneği verdim. Adamla konuşmamızın bir bölümünü verdim size. Şimdi konuşmayı bir kenara bırakıyorum. Aklınızda tutun. Başka yaşadığım bir örneği, başka yaşadığım bir olayı örnek vereceğim. Ve bu örnekle o adamla konuştuğum örneği birleştireceğim. Bir arkadaşa bir mail gelmiş. Mailde birisi bir fotoğraf çekilmiş uzaydan. Artık bilmiyorum NASA tarafından tam bilmiyorum. Hatırlamıyorum da olayı. Ve arkadaşın bana söylediklerini de tam hatırlamıyorum. Ama anlam olarak şöyle. Bakın bir adam çok büyük bir binanın üzerinde. Tek bir tane adam bir binanın çatık katında üzerinde duruyor. Ve bina çok büyük. Adamı. Böyle e, birkaç yüz metre yukarıdan adamı çekiyorlar. Ve adam nokta gibi görünüyor. Bakın adam nokta gibi görünüyor. Sonra görüntü birkaç yüz metre daha yukarı çıkıyor kardeşler. O koskoca bina nokta görünüyor. Bakın dikkat edin. Sonra görüntü birkaç yüz metre veya birkaç bin metre her neyse daha çıkıyor. Mahalle sokak nokta haline dönüşüyor. Sonra görüntü. Şöyle düşünün. Artık hayal ediyoruz bunu. Bakın dikkat edin. Kamera kamera yukarı doğru çıkıyor görüntü. Sokak nokta. Mahalle noktaya dönüşüyor. Adamın oturduğu semt noktaya dönüşüyor. Bu arada çıkıyoruz bak devam edin. Sonra daha çıkıyor. Şehir nokta haline geliyor. Biraz daha çıkıyor. Ülke nokta haline geliyor. Daha da çıkıyor. Ki bu böyledir. Ne kadar çıksan o kadar küçülür. Bu zaten maruf olan bir şey. Sonra kıta nokta haline geliyor. Sonra birkaç kıta nokta haline geliyor. Sonra bakın kardeşler dünya nokta haline geliyor. Sonra biraz daha çıkıyor dünya yok oluyor. Bakın devam ediyorum. Biraz daha çıkıyor dünya yok oluyor. Ve bu hala galaksinin içerisi. Yani birinci dünya seması bizim yaşadığımız insanoğlunun ulaştığı galaksinin içerisindeyiz daha. Ve biliyorsunuz galakside milyarlarca Ne var? Yıldız var ve bu galaksinin içerisinde ay ve dünyadan binlerce, yüzbinlerce çeşitli görüşler var. 1 milyon vesaire güneş daha büyük. Ve bakın ben bunu kendi dünyamda devam ettirdim. Biraz daha yukarı çıksak. Güneşle kardeşler nokta olacak. Bak bu güneş dünyadan 1 milyon kat büyük olduğunu düşünün ve bu nokta olacak. Biraz daha çıksın kamera. Bu galaksi yıldızlar hepsi nokta haline dönüşecek. Çık artık göremeyeceksin. Devam et. Devam et. Birinci kat dünya seması bitsin. 2. kat dünya seması var. 3. kat dünya seması var hadislerde bildirilen ve bunların her bir arası 500 sene. Dördüncü kat dünya seması var. 5. kat, 6. kat ve 7. kat dünya seması var. Ve düşünün ki her çıktığınızda birinci dünya kat seması dahi nokta oluyor. Ve bakın kardeşler kürsi bunların hepsini kapsamış durumda. Delil Allah subhanehu ve teala ayette ne buyuruyor? Ayetel kursi ki bu meşhurdur. Ayetel kursi bu. Allah'ın kürsüsü Allah'ın kürsüsü bütün yeri göğü kapsamış. Bakın bütün yeri göğü kapsamış. Ve bunun içerisinde bütün galaksiler yıldız, gezegen, dünya hepsi var. Ve bunu bu daha birinci dünya seması. İkinci dünya, üçüncü dünya seması, dördüncü dünya şey dünya seması. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 5 altıncı, 7 sonra kürsü geliyor. Ve kürsü bunların hepsini kapsamış. Ve bu kürsü kardeşler arşa göre ıssız bir çöle atılmış halka gibidir. Rivayette diyor ki ıssız bir çöle atılmış halka gibidir. Eğer vallahi bir insan Bir Müslüman ama imanının artması için bir gün gece yatağa girdiğinde bunu düşünse ama hayal ederek kamera yukarı doğru çıkıyor. İmanı Allah'ın izniyle tavana vurur ve Allah Azze ve Celle'nin azameti hakkında aklı hayali durur. Bırakın Allah Azze ve Celle'nin azametini arşı düşünün. Bakın arşı düşünün. Ne kadar azametli olduğunu düşünün. Bu kürsü. Dediğimiz bu yer bu galaksinin hepsini kapsamasının yanı sıra diğer yedi kat göğü de kapsıyor bu kürsü ve kürsü arşa göre ıssız bir çöle atılmış halka gibidir. Adam düşünün bakın şimdi bu olayla bu adamın yani dünya yuvarlaksa Amerika buradaysa Fransa buradaysa İngiltere buradaysa diyen adamın durumuyla benim size anlattığım naslar ışığında anlattığım bu arşın durumunu Varın siz düşünün ve kıyaslamayı varın siz düşünün. Dünya yok artık. Yani çıkıyorsun tabir sayısı dünya yok artık. Güneş de yok. Galaksiler de yok yani. İşte kardeşler bu azim arşı 8 tane melek taşıyor. İşte bu yüzden bu meleklerin yaratılışlarının azameti bu kadar büyük. Kulak memesi ile omuzu arası 700 sene mesafede. O yüzden bugün fizikçiler icma etmişlerdir. Bakın fizikçiler icma etmişlerdir. Hatta en son Nobel ödülü alan iki tane fizikçi var. Dünya dünyanın en meşhur fizikçilerinden. Bakın iki tane Nobel ödülü aldılar ve bunlar bu yüzyıla isimlerini altın harflerle yazdılar. Bunlardan bir tanesi ateist dikkat edin. Bir tanesi ateist bir tanesi de Müslüman. Tam birbirine ikizit, ikisi de Nobel ödülü aldılar. O Müslüman'ın ismi de Abdüsselam zaten. Bu daha çok fazla olmuyor bunun tarihi yeni. Düşünün. Bakın bunların da ittifakıyla, ateist olan da Müslüman'ın da ittifakıyla dünya e, bu gezegen genişlemekte. Bu gezegen genişlemekte. Ve bu ikisinin de, her ikisinin de ittifakıyla Bu genişleme belli bir süre sonra duracak ve büyük bir kapanma meydana gelecek. Ve bu kapanma bu alemde var olan yani insanların ulaşabildiği alemde var olan her şeyi yerli yer, yerle bir edecek. Ama o ateist kafirine göre bunun ismi bir patlama ama o Müslümanın ismine göre, göre ve bizim isimlendirmemize göre bunun ismi ne kardeşler? Kıyamet. Anladık mı? Ve bunlar bunun ne kadar azametli olduğunda ittifak halindeler. Ateist de şeyde bu gezegenin ne kadar büyük olduğunu Ve düşünün kardeşler bunların hepsini kürsü, kürsüyü de arş kaplamakta ve bu arşı melekler taşımakta. Varın, siz düşünün, tefekkür edin. Evet, yani bu adam düşünün yani Allah'ın nereye sırdı? Biz dedik ki Allah arşın da üzerinde. Adam Allah'a nereye sığdırdı? İşte Fransa buradaysa Allah bura bu tarafa üste düşüyor. Çin'e göre bu tarafa üste düşüyor. Varınsız düşünün. Halbuki bu varlık alemine nispetle yok gibi bir şey sayılıyor Yani düşünün ki bu alemde bir tane toz var. Göremiyorsun. Dünya onun gibi, onun gibi bile değil. Bu alemin içerisinde. Onun gibi bile değil yani. Evet. Şimdi kardeşler konumuza devam ediyoruz. Meleklerin en önemli Ee, yaratılış sıfatlarından bahsediyoruz. Meleklerin en önemli yaratılış sıfatları hakkında bilgiler veriyoruz size. Şimdi bir kardeşler meleklerin kanatlarının olduğu. Şimdi meleklerin en önemli yaratılışları. Mesela sorsan desen ki bir insanın yaratılış özelliğine mesela ne dersin işte konuşan olması değil mi? En bariz özelliklerini sayarsın. İşte konuşan olması, gören olması, duyan olması değil mi? Aklının olması vesaire. Bu bağlamdan tabir sahilse yola çıkarak Meleklerin kanatlarının şey meleklerin en önemli yaratılış sıfatlarından bahsediyoruz. Birincisi, birinci yaratılış sıfatı. Meleklerin kanatlarının olduğu kardeşler. Allah azze ve celle'nin bildirdiği üzere meleklerin kanatları vardır. Bunlardan kimisi 2, kimisi 3, kimi 4, kimi de daha fazla kanatlıdır. O yüzden Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Elhamdülillahi Lezî fatiris semavati vel ardi cailil melaiketi rusulen Uli ecnihetin methna ve thulâta ve ruba' y. Yezidu fil halki ma yaşa Innallaha ala kulli şeyin kadir Hamd, göklerle yeri yaratan e, Hamd, göklerle yeri yoktan var eden Melekleri Ikişer, üçer ve dörder Kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur O, yaratılışta dilediğini arttırır Gerçekten Allah her şeye gücü yetendir diyor Fatır suresinde kardeşler. İşte ayet gösteriyor ki meleklerin kanatları vardır. Bu ayet gösteriyor ki meleklerin kanatları vardır. Hatta ayette ne işaret var? Bazılarının iki, bazılarının 3 bazılarının 4 bazılarının da daha fazla kanatlı olduğunu gösteriyor ayet. Çünkü ne diyordu ayette? ham gökleri... Göklerle yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı kılan Allah'a mahsustur. O yaratılışta dilediğini arttırır diyor Allah subhanehu ve teala. Böylelikle ayet gösteriyor ki meleklerin kanatları vardır. Az önce de geçtiği üzere kardeşler Cebrail aleyhisselamın da 600 kanadı bulunmaktaydı şeklinde biz rivayeti de söylemiştik. Evet meleklerin ikinci özelliği kardeşler güzel oluşları melekler güzeldirler ve hem de çok güzeldirler melekler Allah Allah'a ze vecelle kardeşler melekleri buna delil nedir diyoruz ki bakın Allah'a ze vecelle melekleri güzel ve hoş bir surette yaratmıştır bu nedenle buyuruyor ki Allah subühan ve Teala bakın dikkat edin şöyle buyuruyor battığı zaman yıldızlara andolsun ki arkadaşınız asla sapmadı yani Peygamber Arkadaşınız asla sapmadı. Batıla da yönelmedi. O kendi hevasından söz söylemez. O kendisine bildirilen bir vahiyden başkası değildir. Diyor ayette. Sonra da diyor ki bakın dikkat edin. Burada Arapçasını okuyacağım. Çünkü istiller noktası burası. Ve allemehu şedidül kuva zu mirretin festeva Ona çetin güçler sahibi yani peygambere Çetin güçler sahibi olan o melek öğretti. O melek Mirra sahibidir. O melek Mirra sahibidir. Bakın kardeşler. Dikkat ederseniz Mirra'yı size tercüme etmedim. Neden? Mirra kelimesi kardeşler içerisinde anlamlar barındıran bir ifade. O yüzden İbn Abbas radıyallahu an peygamberimizin amcası oldu. Ayetteki Zû mirratin yani mirra sahibi kelimesi hakkında mirra hakkında diyor ki Zû manzarin hasenin güzel görünümlü demektir diyor mirra kelimesi. Dolayısıyla ayet ne olmuş oluyor? Peygambere peygambere çetin güçler sahibi olan o melek öğretti. O melek güzel görünümlüdür. İbn-i Abbas'ın tefsirine göre. Ancak bazı alimler de kardeşler Mirra kelimesini ayette geçen mirre ifadesini zu kuvvetin yani kuvvetli şeklinde açıklamışlardır. Yani bazı ayetler, şey bazı alimler mirra kelimesine kuvvetlidir demek kuvvetlidir. Kuvvetli deme kuvvetli anlamına gelmektedir demişlerdir bazı alimler. Bazı alimlerdeki bunların içinde İbn Abbas da var. Güzel görünümlü demektir demişler. Bakın şimdi kardeşler, eski derslerden hatırlayın. Ben size bir kaide vermiştim, bir usul vermiştim. Eğer bir kelimenin birden fazla anlamı varsa ne yapılır diye. Yani mesela düşünün, Türkçe mantıkla bakın olayı, yüz kelimesi. Yüz kelimesinin birden fazla anlamı var. Mesela insan yüzü, yüz. Değil mi? Rakam olarak yüz. Suda yüzme anlamında, suda yüzme emri anlamında yüz dersin insana bak suda yüz. Mesela 101 kelimedir değil mi Türkçe'de? Birden fazla anlam içermekte. Tabir sahihse mirra kelimesine de öyle bakın. Şimdi mirra kelimesine bakıyoruz. Bazı alimler güzel anlamını vermişler. Güzel anlamını verirsek ayet ne oluyor? O melek cibril güzeldir demek oluyor. Bazı alimler de mirra kelimesine güçlü kuvvetli anlamını vermişler. Ayete bu kelimeye bu anlamı verirsek Ne olur ki ayetin anlamı? O melek güçlüdür olur. Şimdi ben size bunun cevabını vermiyorum. Hangisini alacağız? Güzel görünümlü anlamını mı alacağız? Güçlü anlamını mı alacağız? Anla vermiyorum size. Bunun cevabını ve size soruyorum. Eski derslerdeki kaydelerden hatırlayın. Ne yaparız böyle bir durumda? Evet çok güzel. Evet. Bakın kardeşler. Öncelikle ben sana desem ki Davut. Sen güzelsin. Sonra da desem ki sen kuvvetlisin. Bu ikisi arasında bir çelişki var mı? Türkçe mantıklı. Hayır. Yok. Yani bir insanın güzel olması kuvvetli olmamasını gerektirir mi? Gerektirmez. Evet. Veya tersten bakın. Bir insanın kuvvetli olması Güzel olmamasını gerektirir mi? Ya. Gerektirir. Bir insan aynı anda hem güzel hem de kuvvetli olabilir. Doğru mu? Ve bu kelimenin de iki anlamı var. Doğru mu? Dolayısıyla ayet umum ifade ediyor. Yani genel bir lafızla bize hitapta bulunuyor. Dolayısıyla bu ayete ne diyoruz biz? O hem güzeldir hem de güçlüdür. Mirra kelimesine her iki anlamı da veriyoruz. Çünkü iki anlamı var. Dolayısıyla... İki anlamı da Mirra kelimesine verdiğimiz zaman ayetin anlamı ne olmuş oluyor? Ona, peygambere çetin güçler sahibi öğretti. Sahibi olan melek öğretti. O melek çok güçlü ve kuvvetlidir ve güzel görünüme sahiptir demek. Dolayısıyla bu ayetle biz ne is is ispatladık kardeşler? Melekler güzel görünümlüdür. Çok güzel varlıklardır. Anladık mı? Anladık mı? Evet. Bakın, meleklerin güzel varlıklar olduğuna başka bir delil kardeşler. Diyoruz ki, bakın dikkat edin. Aynı şekilde meleklerin güzel görünümlü oldukları hususu insanlığın örfünde de oturmuş olan bir husustur. Bakın, insanların örfünde de zaten insanlar hiç hakkında ayet ve hadis bilmeden de bütün insanlığın Müslüman aleminin İndinde oturmuş olan bir husus vardır ki o da şudur. Herkes tarafından melekler güzel varlıklar olarak kabul görmüştür. Bu örf olarak bu şekilde oturmuştur. Yani biz bunu kendi örfümüzde de kullanırız, görürüz kardeşler. Mesela biz bunu kendi örfümüzde çok kullanırız. Meleklerin güzel olduğu hususunu. Cümlelerimiz içerisinde çok kullanırız. Yani mesela düşünün güzelliğine şaşırdığımız veya... İşte iyiliğine şaşırdığımız bir insanla karşı karşıya kaldığımızda ya deriz ki subhanallah bu melek gibi bir adam deriz. Değil mi? Mesela bir bakarsın güzelliğine şaşırırsın ya bu insan değil dersin melek dersin tamam bu örfte oturmuş. Yine iyilik anlamında da baktığımızda ya bu melek gibi adamdır dersin. Demek ki bakın insanlığın örfünde de halkın örfünde de bu oturmuş bir şey. O yüzden güzel olan şeylere melek vasfını veriyorlar hemen. Dediğimiz gibi çünkü neden bu böyle? Çünkü diyoruz ki insanların indinde de meleklerin güzel varlıklar olarak bilinip kabul gördüğü maruf olan bilinen bir durumdur. O yüzden kardeşler dikkat edin buraya. Allah Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam kıssasında buna işaret ediyor. İnsanların bu örfüne de işaret ediyor. Mesela kadınların Yusuf Aleyhisselam hakkındaki sözlerini bize kıssaya diyor, diyor ki bakın. فَلَمَّا Ræynehu ekbernehu ve katta'ne eydiyehunne ve kulne. Kadınlar onu görünce, yani Yusuf Aleyhisselam'ı görünce, onun gerçekten büyük bir güzelliğe sahip birisi olduğunu anladılar. Ellerini kestiler ve dediler ki, Haşa! Mâ hâzâ beşeran, in hâzâ illâ melekun kerim. Subhanallah! Bu bir beşer değildir. Bu ancak çok kerim bir melektir dediler. Bakın onların örfünde de insanlığın örfünde de tarihten bu zamana meleklerin güzel olduğu oturmuş ki insanların zihninde Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğini görünce subhanallah bu beşer değil melektir dediler. Nereden biliyorsun ee, de melektir? Yani neye binaen melektir? Güzelliğe binaen. Anladık mı kardeşler? Evet. Burada da işaret vardır ki melekler Burada da işaret vardır ki melekler çok güzel, çok güzel varlıklardır. O yüzden zaten hani kanatlarından yakutların dökülmesi az önce söylediğim rivayetlerde de buna ne vardır? Bu muazzamlığa, muhteşemliğe işaret vardır kardeşler. <gülüyor> evet, üçüncü olarak meleklerin yaratılışlarının özelliğiyle alakalı. Üçüncü olarak diyoruz ki yaratılış özelliklerinden üçüncüsü melekler ile beşer arasında kardeşler şekil ve suretten, Şekil ve suret bakımından benzerliğin olduğu. Melekler ile beşer yani insanlık arasında şekil ve suret bakımından benzerliğin olduğu. Hatta bazı alimler tabir sahilse başlık atarlar derler ki melekler ile insanlar arasında bir suret benzerliği var mıdır? Yok mudur diye başlık atan ilmi mehle kimseler de olmuştur. Bununla alakalı kardeşler biz diyoruz ki aralarında evet aralarında şey var. Beşer ile meleklerin arasında bir ortak bir benzer noktalar mevcut. O yüzden bakın eee Müslümdeki rivayette kardeşler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki diyor ki Müslim'deki rivayette peygamberler bana gösterildi. Musa diyor, Şenune kabilesi erkeklerinden biri gibi uzun boylu balık etlidir. Musa aleyhisselam için öyle diyor. İsa aleyhisselam için de diyor ki, ben diyor İsa ibn Meryem aleyhisselamı gördüm. Bir de baktım ki diyor, İsa aleyhisselam diyor, benzerlikte ur ve tubunu mesuda yakın. En yakın gördüğüm kimsedir diyor. İbrahim aleyhisselamı gördüm diyor. O da Allah'ın selatı üzerine olsun diyor. Onu da gördüm diyor. O da benzerlikte sahibinize benziyordu. Yani sahibinden kendini kastediyor. Sahibinize benziyordu. Yani bana benziyordu diyor. Yani bana en yakın kimseydi benzerlikte. Sonra da diyor ki bakın. Cibril aleyhisselamı da gördüm. O da benzerlikte Dıhye'ye en yakın gördüğüm kimsedir. Sahabelerden Dıhye el-Kelbi radıyallahu anh ona ona en yakın olarak Gördüğüm kimsedir diyor benzerlikte. En yakın olarak gördüğüm kimsedir diyor benzerlikte. Şimdi kardeşler şimdi diyoruz ki tamam da bu dıhiyetul kelbi bu sahabe bunun ile Cibril aleyhisselam arasındaki bu benzerlik Cibril'in hakiki suretiyle mi ilgilidir? Yoksa Cibril beşer suretine büründüğü zamanki haliyle mi alakalı bir benzerliktir? Yani biliyorsunuz Cibril aleyhisselam insan kılığında gelirdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bazen değil mi? Şimdi Resullah diyor ki ben bakın dikkat edin diyor ki ben Cibril'i gördüm Dıhye'ye benziyordu. Tamam güzel. Cibril Dıhye, dıhye radıyallahu anh'a benziyormuş. Sahabelerden Dıhye radıyallahu anh'a benziyormuş. İyi de bu Cibril hakiki sureti İlle ele aldığımızda mı dıhyeye benziyor? Yoksa insan kılığına bürünürkenki haliyle mi dıhyeye benziyor? Tabir sahilse bir soru işareti atarak alimler bunu ele almışlardır. Ancak Allahu u Alem racih olan ikincisidir kardeşler. Yani Cibril insan kılığına girdiğinde dıhyeye benziyordu. Yoksa asıl sureti haliyle değil. Çünkü ileride de inşallah geleceği üzere Cibril aleyhisselam çok kere Dıhre'ye radıyallahu anh'ın kılığına bürünüyordu. Bu rivayetler mevcut. Kılığına bürünmesi söz konusu. Evet. Dördüncü olarak kardeşler dördüncü yaratılış özellikleri meleklerin. Melekler kardeşler yaratılış ve konumda birbirinden farklıdırlar. Yaratılış ve konumda birbirlerinden farklıdırlar. Farklı oldukları diyelim. Yaratılış ve konumda farklı farklı oldukları diye bir başlık atabiliriz. Diyoruz ki kardeşler melekler bakın konumda ve yaratılışta eşit derecede değildirler. Konumlar, e, melekler konumda ve yaratılışta eşit derecede değildirler. Çünkü delil. Diyoruz ki çünkü diyoruz kimileri iki kimileri 3 mümkün. Kimileri 4 ve kimileri de daha fazla kanatlıdır. Biz bunu ispatladık. Bu da gö gö gösteriyor ki yaratılışta eşit derecede değildirler. Yani meleklerin yaratılışta farklı farklı olduklarını gösteriyor bu ayetler. Bu naslar, deliller. Aynı şekilde kardeşler konum olarak da aynı derecede değildirler melekler. Konum olarak da aynı derecede değildirler. Mesela insanların derecelerini düşünün. İnsanlar aynı derecede değildirler. İşçi sınıfı var, patron sınıfı var. Veya takvada da insanlar eşit derecede değil. Peygamberler var, peygamber olmayanlar var. Günahkar olanlar var, takva ehli olanlar var vesaire Aynı şekilde kardeşler, aynı şekilde konum olarak da aynı derecede değildirler. Birisi gelse dese ki, melekler takva bakımından veya Allah indindeki konumları bakımından diyelim, öyle söyleyelim. Eşit derecedeler mi? Diyoruz ki hayır. Yaratılışta eşit derecededirler mi? Hayır. Delil? ikişer üçer, dörder kanatlı. Yaratılışta eşit değiller. Cibril 600 kanatlı. Peki konum olarak? Değil. Delil? Bakın kardeşler Allah subhanehu ve teala Saffat suresinde buyuruyor ki وَمَا minna اِلَّا lehu مَقَامٌ مَعْلُومٌ Biz meleklerden her birimiz için bilinen bir makamı olmayan yoktur. Demek ki farklı farklı makamlar makamlara... Saitler. O yüzden Cibril aleyhisselam hakkında da buyuruyor ki Allah subhanehu ve teala innehu le kavlu rasulin kerim zi kuvvetin inde zil arşimekin Şüphesiz o çok kerim bir elçinin sözüdür. Büyük bir güç yani o, o dediği Cibril aleyhisselam şüphesiz o çok kerim bir elçinin sözüdür. Büyük bir güç yani güzellik sahibi aynı zamanda Arşın sahibinin yani Allah'ın nezdinde yüksek bir mevki sahibi olan elçinin sözüdür diyor. Anladık mı kardeşler? Bakın ne buyuruyor? Arşın sahibinin yani Allah'ın nezdinde yüksek bir mevki sahibi olan elçinin. Yani Allah'ın indinde yüksek bir konum ve dereceye sahip. Yine kardeşler mesela... Şöyle de denir. Denir ki meleklerin en faziletlisi bakın burada da işaret var. Meleklerin en faziletlisi kimdir? Genel manada. Mesela dersin ki sahabelerin en faziletlisi kimdir? Akide baplarında konu açarlar. Dersin ki mesela muhacillerdir. Değil mi? İşte fetihten öncekilerle sonrası arasında fark vardır. Doğru mu? Beyat edenlerle etmeyenler arasında fark vardır. Doğru mu? Böyle konumlamalar vardır. Bakın bu baptan ele aldığımızda bir olaya diyoruz ki bakın Hem konumuzda da alakalı işaret var. Meleklerin en faziletlisi Bedir Mağrakesi'ne, Bedir Savaşı'na katılan meleklerdir. Bakın Buharideki rivayette Cibril Aleyhisselam Nebi Sallallahu Aleyhisselam'e gelerek diyor ki مَا تَعُدُّونَ اَهْلَ بَدْرٍ ف۪يكُمْ Siz aranızda Bedir'e katılanları nasıl görüyorsunuz diyor peygambere. Nebi Sallallahu Aleyhisselam'da cevaben diyor ki قَالَ مِنْ اَفْضَلِ الْمُسْلِم۪ينَ اَوْ كَرِيمَةً نَحْوَهَا Allah Resulü cevaben diyor ki Biz diyor Bedir'e katılanları Müslümanların en faziletlerinden görüyoruz. Yani buna veya buna yakın bir söz söylüyor aleyhissalatü vesselam. Çünkü Raviyo öyle söylüyor. Sonra bunun üzerine Cibril aleyhisselam diyor ki وَكَذَٰلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَ Cibril de bunun üzerine diyor ki aleyhisselam meleklerden Bedir'e katılanlar da bu şekildedir diyor. Yani ne? En faziletleridir. Çünkü biliyorsunuz Bedir'de Allah meleklerle yardım etti. Meleklerle ne yaptı? Müslümanlara yardım etti. Geliyor Resulullah'a diyor ki siz Müslümanlar arasında en faziletlisini kim görüyorsunuz? Bedir'e katılanlar diyor. Cebrail Resulullah diyor ki biz de diyor meleklerden bedre katılanları biz de öyle görüyoruz diyor. Evet beşinci olarak erkeklik ve dişiliklerinin <gülüyor> Ha tabi bu hadis de neyi gösteriyor? Melekler arasında fazilet farkında olduğunu gösteriyor. Beşinci olarak kardeşler erkeklik ve dişilikle vasıflandırılmamaları. Meleklerin erkeklik ve dişilikle vasıflandırılmamaları. Şimdi kardeşler şöyle söyleyeyim. Arap müşrikler bu hususta kardeşler dalalete düşmüşlerdir. Nebi Sallallahu Aleyhi Veselik'in kendisine gönderildiği ki bütün insanlara gönderilmiştir. Bu e, Arap müşrikler kardeşler bu hususta dalalete düşmüşlerdir. Meleklerin dişilik ve erkekliklerinin olup olmadığı hususunda bizim bu meselimizde dalalete düşmüşlerdir. Şöyle ki onlar meleklerin dişiler olduğunu iddia ediyorlardı. Araplarıştıklar. Dişi yani bayan veya ee, bayan diyelim veya işte erkeğin zıttı. Dişilik denir buna. Meleklerin dişiler olduğunu iddia ediyorlardı. Hatta dalaletleri bunların bu sapıklıkları ve dalaletleri bununla kalmayıp daha da ileri giderek kendilerince dişi olan bu meleklerin Allah'ın kızları olduğunu söylüyorlardı. Bakın bunlar meleklerin dişiler olduğunu söylemeleri bir yana aynı zamanda Allah'ın kızları olduğunu söylüyorlardı. Yani iki cürüm var. Birincisi, meleklerin kız olduğunu iddia etmeleri. Bu büyük bir cürümdür. Büyük bir dalalettir. Ama dalaletleri bununla sınırlı kalmıyor. Ve aynı zamanda bu kızları, bu dişileri, Allah'ın kızları, bu melekleri, kız olarak iddia ettikleri bu melekleri Allah'ın kızları olduğunu söylüyorlardı. İşte kardeşler Kur'an bu iki hususu münakaşa ederek onların öne sürdüklerinin sahih bir delile dayanmadığını belirtmiştir Kur'an. Bunlar öyle cahil ve kendi işlerinde kardeşler çelişki içerisindelerdir ki bakın buraya dikkat edin. Bunlar bu müşrikler öyle cahil ve kendi içlerinde çelişki içerisindeler ki bir bakıyorsun bunlara bu müşriklere Allah'a kızlar nispet ediyorlar. Yani bunu güzel miş gibi addediyorlar kendi indilerinde. Hani güzel bir şey yapmışlar kendilerince. Allah'a kızlar nispet ediyorlar. Bir başka taraftan da kızları dişiliği, kerih kötü gören bir anlayışa sahipler. Doğum yapan, hatta bakın doğum yapan eşlerinin kız çocuğu o cahiliye dönemi doğum yapan eşlerinin kız çocuğu dünyaya getirdiklerini öğrenince Öfkeden kıpkırmızı kesilen, hatta kardeşler utancından, insanlardan gizlenen bir yapıya sahip bir toplum bunlar. Hatta daha da ötesi, bakın daha öteye gidiyorum. Çünkü naslarda bunlar hepsi mevcut. Hatta daha da ötesi bu kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir toplum. Bakın bunlar meleklere kız diyor. Ve iyi bir şey yaptıklarını söylüyorlar. Birinci cürüm. İkincisi bu kızlara Allah'a nispet ediyorlar. Dalalete bak. Ondan sonra hanımlara kız doğurdukları zaman bunu çok kere görüyorlar. Utancından bazıları insanlardan gizleniyorlar. Evlerinden çıkmıyorlar. Hatta bizim şu an bazı e, Türkiye'nin bazı bölgelerindeki bazı cahiller gibi. Adam kızını evlendirdiği zaman utancından çıkmaz. insanların arasında. Kız vermiş ya. Bakın. O cahiliye dönemi hala mevcut. Hatta bugün bugün bile bizim e, toplumda, örfte oturmuş o cahiliyeden kalan bir şey var. Yani e, çoğu insanı görebiliyoruz. Kız çocuğu olduğu zaman suratı asıyor. Suratını asabiliyor. Bir baba suratını asabiliyor. Veya işte özellikle e, erkek tarafının e, anne kısmı yani babaanne dediğimiz. Bazı örf ve toplumlarda çok ağrına gidiyor. Benim oğlumun işte ilk torunumun erkek olmadığı kız olduğu gibi falan. Bunların hepsi cahiliyeden kalan kalıntılar. Bakın bunların en aşırı hali Mekkeli müşriklerde mevcut. Sen gel meleklere kız de. Bu bir. İyi bir şey yaptığını zannet. Bu iki. Sonra bunu Allah'a nispet et. Bu 3 Ondan sonra... Kız çocuğu evet hanımları çocukları eşleri kız çocuğu dünyaya getirdikleri zaman öfkeden sinirlen hatta aralarına çıkma utancından hatta gel bazıları kız çocuğunu diri diri toprağa göm ki ayet buna işaret ediyor. Kız çocuğu toprağa diri diri gömüldüğü zaman işte böyle bir toplum. İşte bununla beraber yani. Dişi varlıklara bu kadar öfke ve kinle bakan bir toplulum, bir topluluk Allah'a nispet ediyorlar bu kızları, yakıştırıyorlar. Ve bunu vasıf olarak meleklere veriyorlar. Yani ne kadar cahil bir topluluğa gelmiş. Yani Resulullah kimlerle uğraşmış düşünün. O yüzden Resulullah diyor ki ben insanların, nastar işaret ediyor ki Resulullah peygamberlerin en çok eziyet çekenidir. Vallahi yeryüzünde insanın en büyük, karşılaşacağı en büyük zorluklardan bir tanesi vallahi davetçi olmaktır. Davetçi olmaktır. Babası, anası yüzünden evladı yüzünden intihar eden insanlarla biz karşılaştık. İslam davet adına. Eşini boşayanlar. Bak sadece adam bir karısıyla, hanımıyla baş edemiyor. Düşünün yani. Bir yan komşusuyla baş edemiyor yani. Kimi mahallesini değiştirmek zorunda kalıyor. Düşünün ki sen bir davetçisin büyük bir topluma hitap ediyorsun. Ve Resulullah bırakın bu davetçi olmayı İslam toplumunda müşrik bir topluma gelmiş. Ve bu müşrik toplumun cahilliklerine bakın. İşte Resulullah buradan öyle ümmetler öyle insanlar yetiştirmiş ki 23 yıllık hayatı boyunca bakın 23 yıllık hayatı boyunca çeşitli rivayetler var. Sahabelerin sayılarının kaça ulaştığı. Ama Resulullah. On binler, 20 binlerde, yüz binlerde olduğu maruf. Yani çok yüksek sayılarda olduğu maruf. Yani bu kadar kişinin hidayetine bu kadar kısa dönem içerisindeki ilk 10 seneyi tabir sayısı saymayın. Yani düşünün. Ve bakın kardeşler. Hiç düşündünüz mü? Resulullah 23 üç senede onlarca maareke savaşlarda bulundular ashabıyla birlikte. Gazveler, savaşlar, büyük küçük savaşlar bunların çeşitli farklı isimleri var. Ve bütün bunlarda ölenlerin sayısı 1000'i geçmemektedir biliyor musunuz? Yani bugün 3-4 bombayla binlerce insanları öldürüp de hala yeryüzünde en ufak bir en ufak bir düzeni elde edemeyen bu insanlar düşünün mesela bu kafir düzeni biz insanları düzelteceğiz diye değil mi? Bu Müslümanlara saldırıp kanlarını hemen insanları düşünün. Bakın binlerce insan öldürdüler. En azından deseydin ki hadi %1 de olsa iyiye gidiyor desen hiç alakası yok. Çok daha fazla kötüye gidiyor. Ve Resulullah 23 senelik hayatı boyunda, boyunca kardeşler bakın bin kişi ölmedi. Ve düşünün yeryüzüne öyle bir sahadet indi ki binlerce insan Müslüman oldu. Ve hatta bazı insanlar ülkelerini değiştirdiler. İslam'ı da kabul etmeyerek Müslüman topraklarına akın ettiler, münafık olarak kaldılar. Çünkü biliyorlar ki Müslümanların arasında izzet ve şerefe nail olacaklar diye göç ettiler Müslüman topraklara. Biz Müslümanız dediler, halbuki münafıklardı bunlar. Çünkü Müslümanların ne kadar rahat, ne kadar huzur içerisinde yaşadığını biliyorlardı. Konumuzla alakalı olmasa da direktmen e, fayda babından bunu da söylemiş olduk kardeşler. Evet, dedi ki bununla birlikte bunlar... Allah'a çocuk isnat ediyorlar ve bu çocukların dişler olduğunu söylüyorlar. O yüzden Allah Sübhanahu ve Taala ne buyuruyor? Feşteftihim eli rabbikal banatu ve lehumul banun. Şimdi onlara sor. Kız çocukları Rabbinin, erkek çocukları da kendilerinin midir? Em halaknal malaikete malaikete inathen ve hum Yoksa biz melekleri dişler olarak yarattık da Onlar da buna tanık mı oldular? «Ela innehum min ifkihim le yekulun» İyi bilin ki onlar iftiralarından dolayı derler ki «Ve ledallahu ve innehum lekadibun» Allah doğurdu, şüphesiz onlar yalancıdırlar. «Istafelbenati alelbenin» Yoksa erkekler dururken kızları mı üstün tutup seçti? «Mâ lekum keyfe tehkumun» felate de Kerun ne oluyor size nasıl hükmediyorsunuz hiç düşünmez misiniz emlekum Sultan'ın mubin yoksa apaçık deliliniz mi var bu ayette de Allah ze vecel onların me meleklere verdikleri bu vasıfları dişilik vasıflarını vesaire bu ayetlerle de nefret ediyor O yüzden diyoruz ki meleklerin dişilik ve erkeklikle vasıflanmamaları özelliği Melekler hakkında nedir? Söz konusudur. Allahu adem sallallahu ala nebine Muhammed.